Bazısı tesbih ve bazısı tehlil çekmekteyken asli şekillerinde müşahede ederler. Bazı kişilere de cennet açıkça görünür. Orada cennetin evlerini, köşklerini, hurilerini, nehirlerini, ağaçlarını, meyvelerini görür ve cennetin tabanı olan Rahman'ın arşını müşahede ederler.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 o kişi cennete girer.